Radyo ve televizyondan takip edilen Kur'an hatimleri kabul olur mu? Müslümanın temel hedefi Kur'an-ı Kerim'i okumak, ama okuduğunu anlamak, anladığını da hayata tatbik etmek olmalıdır. Bizim temel endişemiz budur. Kur'an'ın hayatımıza şekil vermesine müsaade etmeliyiz. Bu müsaade kelimesinin altında büyük bir ceh ve gayret manası vardır. Hayatımıza tatbik etmek üzere Kur'an'ı anlamak zorundayız. Bizim hedefimiz Kur'an'ı hatmetmekten çok anlamak ve hayatımıza tatbik etmektir. Ama bu Kur'an'ı okumanın ve hatmetmenin basit bir şey olduğu anlamına asla değil. Şunu kastediyorum Kur'an'ı defalarca hatmedip de Kur'an'dan hayatına izler yansımayan bir insan yerine Kur'an'ı az okuyan ama okuduğun hayatına tatbik eden insan modelidir İslam'da. Ön plana çıkarılması gereken insan. Sahabiler böyle yapıyorlar. Sahabiler anlatıyor. 10 ayet indiği zaman biz o 10 ayeti peygamberimizden alır, hayatımıza tatbik eder, iyice sindirir, ondan sonra bir 10 ayet daha alır öğrenirdik. Buradan anlayacağımız Kur an Hedefimiz Kur'an'ı hayatımıza tatbik etmektir. Buna rağmen Kur'an'ı memleketimizde hamdolsun televizyonlarda, radyolarda... Eskisi gibi değil. Pek çok hatim programlar yapılmakta. Müslümanlar da bunu evinde dinlemektedirler. Şunu söyleyelim ki... ...hatmetmek demek... ...bir şeyi Kur'an-ı Kerim özellikle Kur'an anlamında... ...Kur'an'ı hatmetmek... ...Kur'an'ı başından sonuna kadar... ...fiilen okuyarak... ...okuyup bitirmek demektir. Bunun bir sevabı vardır. Ama... ...ben hatmet ettim diyebilmek için bu uygulamayı gerçekleştirmek gerekir. Televizyondan bir taraftan okunurken, dinleyen Müslüman kardeşimizden, musaf üzerinden yahut da ezberden... ...aynı şeyleri diliyle tekrar ederse o da hatmetmiş olur. Ama sadece dinlemek suretiyle dinleyerek hatmetmiş olur, dinleyerek bitirmiş olur. Yüzünden okumanın sevabı farklıdır. Çok büyük bir kaybede uğranmış olmaz. İbadet niyetiyle Kur'an-ı Kerim huşu içerisinde dinlenirse, dinlediğinin de ne manaya geldiğini özellikle anlamaya çalışarak, uygulamaya çalışır, duydukları de anlatmaya çalışırsa, Kur'an hatminden kastedilen temel hedef de gözetilmiş olur.